İçlerinden zulmedenler hariç ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki Bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve aynıdır ve biz ancak ona teslim olanlarız. 47. Ayet Resulüm işte böylece sana önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. 48. Ayet Resulüm sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. 49. Ayet Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Bir önceki ayette Allah'ın ayetlerini inkar edenlere kâfirler denmiştir. Bu ayette onların bir de kendilerine zulmettiklerinden dolayı kâfir olmakla kalmayıp aynı zamanda zalimde oldukları bildirilmektedir. Zalim olunca da hem kendilerine hem de başkalarına zulmettiklerine işaret vardır. 50. Ayet Ona Rabbinden bir takım ayetler mucizeler indirilmeli değil miydi dediler. Onlara, ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım, de. 51. Ayet Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt bir hatırlatma vardır. 52. Ayet De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlar ise, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ayet-i Kerime'de, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlar ifadesi, büyük bir uyarıdır. Allah'ı bırakıp tağutlara, putlara ve bunlara ait olan şeylere inanmak ve onlara bağlanmak, böylece batıla inanıp vahyi kabul etmemek küfürdür, kafirliktir. 53. Ayet Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada elbette o kendilerine gelecektir. 54. Ayet Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. 55. Ayet O gün azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara İşlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın diyecek. 56. Ayet Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. 57. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. 58 ve 59. Ayetler İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz. İşte ne güzeldir böyle salih amel işleyenlerin mükafatı. Onlar sıkıntılara sabreden, ve yalnız Rablerine dayanıp güvenenlerdir. 60. Ayet Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşıyamaz. Onlara da size de Allah rızık verir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Kendilerine hicret emredildiği zaman sahabilerden bazıları biz geçimimiz bulunmayan bir yere gidiyoruz demişlerdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. 61. ayet. Andolsun ki eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı yararlanmanız için kim buyruğu altına aldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? 62. ayet. Allah Kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar da. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. 63. Ayet Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan, mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. 61, 62 ve 63. ayetlerde görüldüğü üzere, müşrikler Allah'ın yaratıcılığını kabul ederler. Fakat hakimiyetini, emir ve hükümlerini kabule ve onlara uymaya gelince, onlardan yüz çevirip putlara gider, dilek ve şikayetlerini bunlara bildirirlerdi. 64. ayet Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Hazreti Ali'ye dünya nedir diye sormuşlar. O da seni Mevla'dan alıkoyan her şey cevabını vermiştir. 65 ve 66. ayetler İşte insanlar, gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a haskılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. 67. Ayet Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken, biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? 68. Ayet Allah'a yalan isnat eden, veya kendisine hak, peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? 69. ayet Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif La Mim 2, 3, 4 ve 5. Ayetler Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç yani 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Mecusi İranlıların 613 ve 616 yıllarında Suriye, Mısır ve Anadolu'da Bizanslıları yenmesine Mekke müşrikleri sevinmişlerdi. Müslümanlar da Bizanslıların yenilgisine ehli kitap olmalarından dolayı üzülüyorlardı. Bu yüzden müşrikler kitaplıların yenildiğini dillerine dolayarak Müslümanlarla alay ediyorlar ve biz de onlara galip geleceğiz diyorlardı. İşte ilk ayetler 3 ve 9 yıl içinde İranlıların yenileceğini bildirmektedir. Gerçekten 624 yılında Romalılar İran'a girdiler. Aynı gün Müslümanlar da Bedir'de müşriklere galip geldiler. 6. Ayet bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. 7. ayet. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. 8. ayet. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. 9. Ayet Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlü idiler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağı sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'a hizmet ve itaati esas almayan her türlü medeni ve teknik ilerleme ve üstünlüklerin erdeme değil, zulme dönüştüğüne tarih şahit olmaktadır. 10. Ayet Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. 11. Ayet Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. 12. ayet Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. 13. ayet Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eşdeğer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. 14. Ayet Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. 15. Ayet İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. 16. Ayet fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. 17. Ayet O halde akşama girdiğiniz zaman, akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zamanda, sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. 18. Ayet Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda ikindi de ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allahı tesbih edin. Bu iki ayeti kerime beş vakit namazın delillerinden biridir. 19. ayet. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diril diyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. 20. Ayet Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz, çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. 21. Ayet Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size, kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 22. Ayet Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. 23. Ayet Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Ayet şöyle de ifade edilir. Gece de uyumanız, gündüz de onun lütfundan rızkınızı aramanız. Yukarıdaki manada gece ve gündüzün hangisinde çalışılırsa, Diğerinde uyunacağı ifadesi vardır. 24. Ayet Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. 25. Ayet Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, O'nun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. 26. ayet Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. 27. ayet Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 28. Ayet Allah mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi Ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Çünkü köle ve uşak, efendisine ortak ve eşit olamaz. Allah'ın mülk ve mutlak hakimiyetinde de kullar ortak olamaz. 29. Ayet Fakat zulüm ve inkar edenler Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. 30. Ayet O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişime yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 31. Ayet Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra onu anne babası, Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurmuştur. İslam'a alternatif karşıt olan her fikir ve davranış küfre ve şirke götürür. 32. Ayet O şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleri ile böbürlenmektedir. Müşrikler, Allah'a inanmakla beraber put heykellere, geçmiş hükümdarlara, kâhinlere, rahip ve bilginlere, sahte değerlere, yanlış gaye, arzu ve benzerlerine sarılıp tapınanlardır. Bunlardan her grup kendi benimsediklerini yüceltip onunla övündüler. İhtilaf içinde biri diğerini beğenmez oldu. Hakkı değil, menfaati önde tuttular. Halbuki Allah'a gerçekten inananlar yalnız O'na kulluk ettiler. Şirkin ve tağutun çarkına girip dinde ihtilafa düşmediler ve çekişip gruplaşmadılar. Çünkü Allah'ın dini bölünmez bir bütündür. Herkes O'na bağlanır, onda bütünleşir. 33 ve 34. Ayetler İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek O'na yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zamanda hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım. Yakında akıbetinizi bileceksiniz. 35. Ayet Yoksa onlara bir delil, kitap indirdikte, o mu Allah'a ortak koşmalarını Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor. 36. ayet İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. 37. ayet Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. 38. Ayet Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. 39. ayet İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Karşı taraftan karşılığının daha fazla gelmesi gözetilerek verilen bağış ve hediyelerde faiz sayılmaktadır. Bu ayet faiz konusunda birinci merhaledir. Kırkıncı ayet Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kırk birinci ayet İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları, günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. Yani şirk, aylaksızlık, çeşitli nefsi hareketler, beşeri ihtiraslar, zimmete geçirme, ihtikar, kaçakçılık ve benzerleri. 42. Ayet De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardan idi. Bu ayetin tefsirinde Elmalılı merhum şöyle der. Onların ekserisi serisi müşrikti. Onlar, şirk koşmakla yani Allah'ın hüküm ve hikmetlerine karşı Onları beğenmeyip kendileri ahkam koymaya kalkışmakla Allah'ın emirlerini işlerine karıştırmamaya Allah'tan kurtulmaya çalıştılarsa da çaresini bulamadılar. Sonunda ister istemez Allah'ın hükmüne boyun eğerek kahrolup gittiler. 43. Ayet Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel Allah tarafından bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine İslam'a yöneldi. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. 44. ayet Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerine hazırlanmış olurlar. 45. ayet Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri, Lütfu keremi ile mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. 46. Ayet Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmeti ile nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. 47. Ayet Resulüm, and olsun ki biz senden önce de birçok peygamberi kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. 48. Ayet Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. 49. Ayet Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. in kanu ve gad kanu anlamında tefsir edilmiştir. Diğer mana şöyledir. Gerçi onlar o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmiş iselerdi. 50. Ayet İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. 51. Ayet Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler, ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. 52. Ayet Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. 53. Ayet Sen, kalp gözleri körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. 54. Ayet Sizi zayıf meni sipermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sibyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, Sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir. kadiri mutlaktır. 55. Ayet Kıyamet kopacağı gün günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar. Haktan dönüyorlardı. 56. ayet. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. 57. ayet. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. 58. Ayet Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun olsun ki Resulüm eğer onlara bir ayet getirsen o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. 59. Ayet işte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. 60. ayet. Resulüm sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Elif la mim. 2. ayet. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Üçüncü ayet. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Dördüncü ayet. O iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru gereğine uygun kılarlar. Zekatı tas zaman verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. Beşinci ayet. İşte onlar... Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa maksuda erenlerin ta kendileridir. 6 ayet Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayette geçen laf eğlencesi sözleri satın almadan kasıt, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Muhakkak ümmetimden bir takım topluluklar gelecektir ki, ferci yani zinayı, ipek elbiseler giymeyi ve çalgı aletleri çalıp, Şehvetli eğlenceleri helal ve mübah normal sayacaklar. Allah onların evlerini çökertip helak edecek, kalanların yaşayışlarını da maymun ve domuza çevirecektir. Bu felakete günaha sebep olabilen, İslam'a aykırı ses, söz, resim ve görüntülerden kendisini ve aile fertlerini muhafaza etmek her Müslümanın görevi olmalıdır. Bu hususta uzuvlarımızın da sorumlulukları vardır. Yedinci ayet Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm ona çok acıklı bir azabı müjdele. Sekizinci ayet Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya onlar için naim bol bol nimet cennetleri vardır. Dokuzuncu ayet Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galittir mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. 10. Ayet Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip Orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. 11. ayet. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusuz zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. 12. ayet. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse, şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hz. Lokman'ın peygamber olup olmadığı hakkında ihtilaf edilmiştir. Fakat İslam alimlerinin çoğuna göre o, bir peygamber değil, hikmet sahibi bir hakim idi. Hazreti Davud'dan önceki dönemde İsrail oğullarının kadısı olup fetva verirdi. Allah ona hikmet yani ilim, diyanet, derin anlayış ve uygulayışta isabet verdi. 13. ayet. Hanil Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucu, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Zulüm bir şeyi kendi yerinden başka bir yere koymak. Bir şeyi bir kimseyi gayesinin dışında kullanmak veya bir hakkı sahibinden alıp başkasına vermektir. Şirkin en büyük zulüm oluşu da Allah'a ait mabudiyet, hakimiyet ve maliket gibi hakların Allah'tan başkasına verilmesinden dolayıdır. 14. Ayet Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı onun sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır, dedik. Yani çocuğun anne karnında taşınışı ile sütten ayrılması. Ayetten hareketle gebelik ve sütten kesiliş 30 ay olduğuna göre, gebeliğin altı ay dahi olabileceğine hükmedilmiştir. 15. Ayet Eğer onlar, seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uyu. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. 16. Ayet Lokman Ey yavrucuğum Şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir her şeyden haberi olandır. Hem lütufkar hem de ilmiyle en gizli şeyleri bilen zerre miktarı iyilik ve kötülüğün hesabını sorandır. On ayet: Ey oğlcuğum, namazı dos doğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. On sekizinci ayet: İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. 19. Ayet Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. 20. Ayet Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. 21. Ayet Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'a uyun denildiği zaman hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler. Allah'ın kitabına uyan elbette Resulüne de uyar. 22. Ayet Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Ayette geçen Allah'a teslim ederseden kasıt, Şirksiz imanla emirlerine sarılırsa. 23. Ayet Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. 24. Ayet Onları dünyada biraz geçindirir, sonra onları ağır bir azap ile karşılaşmaya mecbur ederiz. 25. Ayet Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. 26. ayet Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, hamde layık olan da O'dur. 27. ayet Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, denizde mürekkep olsa, ardından yedi deniz ona katılıp yardım etse yine bunlar tükenir de, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ayetteki yedi deniz ifadesi sayı bakımından değil, çokluk içindir. 28. Ayet Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. 29. Ayet Görmedin mi Allah, geceyi gündüze katıyor. Gündüzü de geceye katıyor, böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 30. Ayet Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeyler ise tümüyle batıldır. Şüphesiz ki Allah çok yüce, çok büyüktür. 31. Ayet Allah'ın nimeti ve lütfu ile gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. 32. Ayet Gemide giderken onları gölge yapan dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putları atarak, artık dini yalnız Allah'a haskılarak ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca, İçlerinden yalnız bir kısmı dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi lankör, gaddarlardan başkası inkar etmez. 33. Ayet Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda vermeyeceği, çocuğun da babasına fayda vermeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affı ile sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. 34. ayet Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Ayrıca Allah'ın zat ve sıfatlarının mahiyeti ruhun, süyrun, dabenin, arş, kürsü, levh-i sidrey sidre-i münteha, kalem ve beyti mağmur Cennet ve cehennemin mahiyetleri ve ahiret halleri de Allah'ın bilgisindedir. İnsanların ne zaman diriltileceği, kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'ın katındadır, mutlak kayıplardandır. Secde Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Elif La Mim 2. Ayet İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Üçüncü ayet. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Dördüncü ayet. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde devirde halde yaratan sonra arşı hükmü altına alan bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? 5. ayet Gökten yere kadar her işi o idare eder. Sonra işler ona bir günde yükselir ki o günün miktarı sizin saydığınız günlerden bin sene eder. Altıncı ayet. İşte o, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetler. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden Spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. Nutfe, spermademe demek olup dişi yumurtayı dölleyen ve üremeyi sağlayan hücredir. O da normalde dökülen milyonlarca hücreden yalnız bir tanesidir. Büyüklüğü ise milimetrenin on binde biri kadardır. Ruhun Allah'a nispet edilmesi onun değerinin yüksekliğini belirtmek içindir. Kabe'ye Beytullah denildiği gibi. 10. Ayet İnkarcılar Biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman yeni bir yaratılış mı olacağız dediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. 11. Ayet De ki Üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. 12. Ayet Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek Ey Rabbimiz! Şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız dediklerini bir görsen. Bütün varlıkları yaratan Allah bizleri de insan olarak yaratmış fakat başıboş bırakmamıştır. Sorumluluk yüklemiş ve hangimiz daha güzel sevaplı işler yapacak diye imtihan etmek için de ölümü yaratmıştır. Ölüm, dönüşü olmayan, uyanış ve gittiğimiz dünyada ölümsüzce yaşamaktır. Herkes dünyadaki yaptıklarının karşılığını orada eksiksiz görecektir. Bunlar, Kısaca kaynağı ilahi olan en kesin bilgilerdir. Fakat insan kaynaklı, ahiret inancı olmayan çok tanrılı Hint dinlerinin, ilahi dayanağı olmayarak ortaya attıkları reenkarnasyon yani tenasuh, ölen insan ruhunun insan veya bir hayvan cesedine girerek tekrar dünyaya gelmesi olayı, hem akla hem İslam'a aykırı hayali bir tasavvur yani kurgudur. Bunlar Allah'ın yapmadığını kendi akıllarına yaptırmak istemektedirler. Ancak Allah'ın emirlerine, gönüllerini, kulaklarını ve gözlerini kapayanlar, Kur'an ifadesiyle onlar manen hayvan gibidirler. Hatta daha da aşağı. Müminler de bunu böyle bilirler. Mühim olan hayvani vasıflardan kurtulmayı bilmek ve Allah'a bu sıfatla gitmemektir. Her devirde Allah'a, kitabına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmayan dinsizler, yine de kendilerinin ürettiği bir tapacak bulmuş veya bulma peşindedirler. 13. Ayet Biz dileseydik, herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan, bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. 14. ayet O halde siz bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. 15. ayet Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. 16. Ayet Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. 17. Ayet Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. 18. ayet. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. 19. ayet. İman edip de salih Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. 20. Ayet Fasıklara, hak yoldan çıkan asi olanlara gelince, Onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya geri çevrilirler ve onlara o yalan saydığınız ateşin azabını tadın denilir. 21. Ayet Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. 22. Ayet Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öç alıcıyız. Demek ki Rabbinin ayetleriyle öğütlenip hayatına bu doğrultuda yön vermeyen, heva ve hevesine göre yaşayan kimse en zalim kimsedir. 23. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu oğullarına bir rehber kılmıştık.'' Yahut o Musa'nın kitaba kavuşmasından şüphede olma. 24. Ayet Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman, içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Yahut için, bu zaman kelimesine için manası, Lemma edatına lima okuyan kıraatları göredir. 25. Ayet Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı, haksızı ayıracaktır. 26. Ayet Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır. Hala öğüt dinlemeyecekler mi? 27. Ayet Görmüyorlar mı ki, ''Biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da, onun sayesinde içinden hem hayvanlarının, hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi?'' 28. Ayet ''Bir de eğer doğru söylüyorsanız, bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin?'' diyorlar. 29. Ayet ''Rasulüm, de ki, hüküm günü küfre sapanlara, Artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. 30. Ayet Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Peygamber, secde ve mülk surelerini okumadan uyumazdı. İbni Mesud da, Secde suresini okumak, kabir azabını önler buyurmuştur. Ahzab suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci ayet Ey peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Müşriklerden ileri gelenler Uhud gazvesinden sonra Medine'ye teklif götürmüşlerdi. Sen bizim taptıklarımızı dilene dolamaktan vazgeç, biz de seni Rabbinle baş başa bırakalım demişlerdi. İslam'dan taviz vererek putperest sistemlerini ayakta tutmaya yönelik uzlaşma teklifi yapan müşriklere ve Müslümanların kökünü kazıyalım diyerek onlarla birlik olan İslam düşmanlığıyla dolu münafıklara itaati, boyun eğmeyi Yüce Allah yasak etmiştir. İkinci Ayet sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Üçüncü ayet. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Dördüncü ayet. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusu ile yaratmadı ve zıhar yaptığınız yani sen bana artık, Annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Bu ayeti kerime, cahiliye devrindeki üç yanlış hususu ihtar edip kaldırmıştır. 1- Cahiliyede bazı kimseler insanın iki kalpli, iki vicdanlı olanları olduğunu iddia ederlerdi. 2- Karısından ayrılmak isteyen kimse, ''Sen bana annemin sırtı gibisin.'' derdi. Bu sırt ifadesi şahsın kendi yerine kullanılır. 3- Evlatlıklar kendi babasının adayıyla değil, evlat edinenin öz oğlu gibi onun adıyla çağrılırdı. Bunların laftan ibaret, geçersiz adetler olduğu bildirilmiştir. Ayrıca karısını annesine benzeterek veya ''Sen bana artık anam gibisin'' diyerek, boşayanın boşamasından dönmesi ancak kefaretle caizdir. 5. Ayet Onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 6 ayet O peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. O'nun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Bu ayetle hicretin ilk yıllarındaki Ensar ile muhacirler arasındaki din kardeşliğine bağlı olan mirasçı olunma durumu kalkmış, bu ancak vasiyet hükmüne bağlanmıştır. 7. Ayet Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Noh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz Onlardan kuvvetli bir söz almıştık. 8. Ayet Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkârcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. 9. Ayet Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde Üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hicretin 5. yılında Mekkeli Kureyş müşrikleri ve Katafan kabilesi bütün kolları ile birleşik ordu yani ahzap halinde Medine üzerine yürümüş ve Medine'de oturan Yahudi Benü Nadir ve Benü Kureyza kabileleri de. Müslümanlarla olan ittifak anlaşmalarını bozup Muhammed ve onunla birlikte olanların kökünü kazıma söylemiyle onlara katılmıştı. 10. Ayet O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış yürekler de kırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. 11. ayet İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. 12. ayet Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. 13. ayet o zaman yine onların bir kısmı da ey Yesrib Medine halkı artık size burada duracak yer yok haydi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da hakikaten evlerimiz açık korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. 14. Ayet eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karşılık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi, elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. 15. Ayet Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. 16. Ayet Resulüm de ki, Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. 17. Ayet De ki, Eğer Allah size bir kötülük dilese, veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar, ne de bir yardımcı. 18. Ayet Allah, içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerini de savaşa gidip ölmeyin, bize gelin diyenleri Elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. 19. Ayet Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak kesin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. 20. Ayet Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. 21. Ayet Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için Pek güzel bir örnek vardır. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yaşama örneği ve onun muallimidir. Onun hayatı ve sünneti bilinmeden Kur'an gayesine uygun anlaşılmaz. Allah'ı sevmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak için de kimseyi değil ancak prensip olarak onu örnek almak Kur'an ifadesidir onun hayatı ve sahih sünneti ortadayken başkalarını öne çıkarmak veya onu devre dışı bırakarak Allah ile Resulünün ve kullarının arasını açmak peygamberin görevi yalnız Kur'an'ı getirmektir demek Allah'ı ve Kur'an'a münafıkça inanmak anlamına gelmektedir. 22. Ayet Müminler o düşman birliklerini görünce işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. 23. Ayet Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adığını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. 24. Ayet Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak. Münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 25. Ayet Allah o kafir birliklerini Hiçbir hayra, başarıya Erememiş bir halde Öfkeleriyle geri çevirdi Allah savaşta fırtına Çıkarıp melekleriyle yardım ederek Müminlerin imdadına Yetişti Allah güçlüdür, mutlak galiptir 26. Ayet Allah Ehli kitaptan hainlik ederek Onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de Kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. 27. Ayet Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. 28. Ayet Ey Peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. 29. Ayet Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Arabistan'a hakim olmuş ve halkın refah seviyesi artmıştı. Bu arada Resulullah'ın hanımları da kendisinden daha iyi geçim, giyim kuşam ve ziynet istemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bundan huzursuz olmuştu. Çünkü o dünyalık elde etmek ve beğenilmek için gelmemişti. İşte bunun üzerine bu iki ayeti kerime gelince onları dünyalıkla kendisini tercih etmek hususunda bir ay serbest bıraktı. Sonra Hazreti Ayşe'den başlamak suretiyle her bir hanımına ayrı ayrı sordu. Hepsi de dünya isteklerinden vazgeçip Allah'ı, Resul'ünü ve ahiret yurdunun güzelliğini istediler. Bu ayete tahyir yani muhayyer bırakma ayeti denilir. 30. Ayet Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır.